Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Muhammed kanvinin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz ve müsaade etmiyoruz. Ne cesaretle? Dediğimi duydun. Çekil git şimdi. <gülüyor> yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da seni kahru perişan etmeye de kadirdir. Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken Peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi? Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin. Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükür ettiler. Bununla kalmadılar. Sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. O zaman anladım ki, onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Koca Mekki burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini unduğumuz, şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyor. Allah bizi affetsin. 142. Bölüm İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint Binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü. Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum. Ama ümidin yoktu değil mi? Umutsuz değildim ama Ki'nin çok büyüktü Gözüm başka bir şey görmüyordu Kaç sene oldu Ebu Huzeyfe Nereden baksan yirmi sene İlk başlarda Muhammed'in davetini önemsemiyordum Gelip geçici bir şey sanmıştım Sonra olayın boyutu değişti Kardeşleri birbirine düşüren Babayı oğula düşman eden bir hal aldı Seninle ne kavgalar ettik Seni hainlikle suçladım Babamın ölümünden bile seni sorumlu tutuyordum Neyse bunlar geride kaldı Geçmişi düşünüp de boşuna hayıflanma Sen çok zeki bir kadınsın Güçlüsün Savaşlarda erkekler senin okuduğun şiirlerle harekete geçer Şiirlerin büyük şairlerinkine taş çıkartır Bu özelliklerini oldum olası takdir etmişimdir Şimdi geçmişe üzülme zamanı değil Bu özelliklerini İslam uğruna kullanma zamanı Emin ol Resulullah da senin Müslüman olmana sevinecektir Yaptığım onca şeyden sonra mı? Ebu Sofyan, Resulullah'ın yanına varmadan öldürülebileceğimi düşündü. Bu yüzden onun huzuruna seninle gitmemi tavsiye etti. İyi düşünmüşsünüz. Gel beraber gidelim. Benim yanımda olunca Müslümanlardan herhangi biri sana zarar vermez. Ben hazırlanayım o zaman. Hint yüzünü kapatan bir kıyafet giydi. Kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesinde Rasul-ü Ekrem'in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı. Hanımlar beni dinleyin. Allah Rasulüne biat etmek isteyenlerin uyması gereken kurallar var. Bunları sayıyorum. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz. Bunları erkeklerden de istediniz mi? Yoksa sadece bizden mi istiyorsunuz Hür bir kadın neden zina etsin ki Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz Bize öldürülecek çocuk mu bıraktınız Onları Bedir'de öldürdünüz zaten Gözler hindin üstüne çevrilmişti Yüzü kapalı olduğu için etrafındakiler kim olduğunu anlamamıştı Ama Resulullah onu tanımıştı İftira etmeyeceksiniz İftira çirkin şeydir Allah'ın peygamberi bize güzel ahlakı emrediyor. Hırsızlık yapmayacaksınız. Hocam cimri biridir. Benim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. Bazen ona sormadan malından harcama yapıyorum. Bu hırsızlık mıdır? Peygamberimiz bu soru üzerine aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini söyledi. İyi işler yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere söz vereceksiniz Biz buraya istediğiniz sözü vermek ve sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik Sana biat ediyoruz ya Resulallah Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması Ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hindi son derece şaşırtmış ve memnun etmişti Peygamberimize şöyle dedi bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet. Mekke'de peygamberimizden köşe bucak kaçanlardan biri de Hüveytib bin Abdül idi. Fetih günü ailesini farklı yerlere yerleştirip kaçarken eski dostu Ebuzer ile karşılaşmıştı. Hey Kuveyt'im nereye? Beni görmezden mi geliyorsun? Gördüm Ebuzer. Korkumdan ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Biz eski dost değil miyiz? Öyleyiz ama şu anda sizin öldürmek istediğiniz insanlar arasındayım. Korkmana gerek yok. Allah'ın izniyle güven içindesin. Böyle bir şansın var mı? Vallahi evime sağ olarak dönebileceğimi sanmıyorum. Beni ya yolda ya da evimde öldürürler. Ailem de şehrin farklı yerlerine dağılmış durumda. Ailini topla. Ben evinize kadar size refakat edeceğim. Gerçekten bunu yapar mısın? Elbette. Hadi gel. Ebu Zer Resulullah'a gidip Hüveytib'in durumunu sordu. Bu arada Hüveytib de ailesini evine yerleştirmişti. Hoş geldin Hoş bulduk Peygamberimizle görüştüm Güvendesin Korkmana gerek yok Teşekkür ederim Hayatımı sana borçluyum Biz kimseyi öldürmeyiz Uveyt'im Bu kadar korkmana gerek yok Yıllarca birlikte yaşadık Bizi birazcık olsun tanımış olman lazım Biliyorum Ama Ama savaş halindeydik Zafer kazananlar Mağlup olanlara istediklerini yaparlar <gülüyor> Büyüklük gösterdiniz Korkun geçtiğine göre şimdi eski dostlar olarak muhabbete devam edelim. Senin bu durumun ne zamana kadar sürecek? Önemli gelişmeler yaşanıyor ve sen pek çok fırsatı kaçırdın. Daha fazla kayıp yaşamadan peygamberimize git ve Müslüman ol. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin. Onun izeti senin izetin olsun. Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi? Gidelim tabii. Ovayıtıp Batha bölgesinde bulunan Rasulullah'ın yanına geldiğinde, onun Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte olduğunu gördü. İşte Rasulullah. Onu. ''Nasıl selamlıyorsunuz?'' ''Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun.'' deriz. ''Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ey Allah'ın peygamberi.'' Peygamberimiz selamını sevinçle alarak Hüveytib'i karşıladı. ''Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun Resulüsün.'' Peygamberimiz sana hidayet veren Allah'a hamdolsun dedi. Bu esnada daha önceden Resulullah'ı şiirleriyle hicveden bir şair olan Enes bin Züneyim de onun huzuruna gelmişti. Enes söze şöyle başladı. ''Sen affetme konusunda insanların en önde olanısın. İçimizden hangimiz sana eziyet etmedi ve düşmanlık yapmadı bilmiyorum. Biz cahildik. Neyi yaptığımızın doğru olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi seninle doğru yola eriştirdi ve bizi helak olmaktan kurtardı.'' Peygamberimiz Enes'i e affettiğini söyledi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir deve sırtında Muhammed'den daha vefalı ve daha iyi birini taşımamıştır. O hayra en çok teşvik eden ve en çok hediye verendir. Ey Allah'ın Resulü bilesin ki senin gücün bana yeter. Benim hakkımdaki en ufak bir tehdidin şiddetli bir cezalandırma gibi etkilidir. Ama sen affedicisin. Senden daha hayırlı bir dost Senden daha hayırlı bir akraba bulunmaz Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e öldürülmesi emredilenler arasındaydı Fetih günü Mekke'yi terk etmişti Bu esnada hanımı peygamberimize bağlılık yemini etmiş Ve kocasının bağışlanmasını istemişti Peygamberimiz de İkrime'yi affettiğini söyledi. İkrime bundan habersiz epeyce yol almış gemiyle kaçmak üzere Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Bindiği gemi büyük bir fırtınaya yakalandı. Yüce Tanrım bizi bu felaketten kurtar! Aziz Hubel yardım et! Yardım et! Tanrım sana söz veriyorum. Beni bu felaketten kurtarırsan istediğin gibi bir kul olacağım. Allah'tan başkasına yakarmayı bırak. Şu anda putlarınız ve ilahlarınızın hiçbirinin size bu gemide bir faydası olmaz. Haklısın. Allah'a dua etmeliyiz. O her şeyin Rabbidir. Yaşananlar iklimenin gerçekleri görmesine sebep olmuştu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu. Vallahi denizde beni Allah'a olan ihlas ve samimiyet kurtarıyorsa... Karada da bundan başkası kurtaramaz. Allah sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum. İkrime gemiden sağ salim kurtulunca Mekke'nin yolunu tuttu. Verdiği sözü tutacak ne olursa olsun Hazreti Muhammed'in yanına gidip kendisine inandığını söyleyecekti. Gemiden indiğinde kendisini aramaya çıkmış olan karısıyla karşılaştı. İkrime çok şükür seni sağ salim görebildim. Evet. Senin için çok endişeleniyordum. Şükürler olsun. Ben hala aranan biriyim. Çok da sevinme. Öyle söyleme. Hazreti Muhammed seni affetti. Ne? Seni affetti diyorum. Nasıl olur? Benim için Kabe'nin örtüsüne bile sığınmış olsa onu öldürün demişti. O herkese bağışlıyor. Senin için de özel olarak konuştum. Affettiğini herkese duyurdum. Rahat ol. İnanamıyorum. O insanların en merhametlisi. Buna şüphe yok. İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrimenin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan feth olunmuştu.